Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi amri min Allahumma bima zidna ya Amin. Evet bugün fıkıh'tan işleyeceğimiz konu eee hükmü, yemek kaplarının hükmü. Ve kafirlerden alınan elbiseler Bunların temizliğiyle ilgili olarak ee, İslam'da işte Altınla kaplanmış olan Veyahut da gümüşle İstediğiniz işte. mi? Tamam oraya inşallah çabuk geçeceğim Altınla ve gümüşle kaplanmış olan kaplarla Yemek yemek haram kullanmıştır Caiz değildir ee, elbiseler konusunda da kafirlerden alınan elbiselerde necaseti bilinmiyorsa açık bir necaseti bilinmiyorsa o elbiselerden de Müslüman ne yapabilir? Faydalanabilir, giyinebilir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kirama e, hem müşriklerden e, ve ehli kitaptan elbise olarak hediyeler gelmiş onlar giyinmişlerdi ve da satın alma konusu da olmuştu. Necaseti bilinmediği müddetçe Alıp giyinmede bir beis yoktur. Ee, bu derilerle ilgili olarak da eğer dabak yapılırsa, yani temizlenirse bu deriler temizlenirse ölü hayvanın derisi de sahi görüşe göre faydalanmak nedir? Caizdir. Ancak tabii köpek ve domuz gibi hayvanların derileri bu noktalarda faydalanmak caizdir. Geri kalan hayvanlarda eee temizlendikten sonra faydalanabilir ölmüş olsa dahi evet e, abdestsiz olan kişinin kişiye yasaklanan meseleler vardır yasaklanan şeyler vardır adam abdestsiz ise bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz dokunmak, tutmak bu sahih görüşe göre tabi bu konuda ihtilaf eden alimler de vardır fakat vallahu alem, sahih görüşe göre, kuvvetli görüşe göre abdestsiz bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i tutmaması gerekiyor. Ancak bir perde, bir engel olursa onla tutmasında bir beis olmaz. Ve aleyhissalatü vesselam'ın bir hadisi var. لَا yemessul الْقُرْآنَ اِلَّا تَاهِرُونَ Kur'an-ı Kerim'i ancak temiz olan kişi dokunabilir, temiz olan kişi tutabilir. Ve i̇bn diyor ki bu hadis neredeyse tevatür derecesine varmıştır. Çünkü alimler genel anlamda kabul ile almışlardır. Ve İbn-i Teyme Rahmetullahi Aleyhi diyor ki dört mezhep imamı da Kur'an-ı Kerim'in abdetsiz tutulmayacağına dair ittifakı vardır diyor. İkinci mesele olarak abdetsiz kişinin yani yapması yasak olan şey farz olsun, nafile olsun namaz kılması da caiz değildir. Ve bu konuda haramdır. Kişi abdestsiz namaz kılacak olsa ve böyle bir şey yapacak olan kişi de tazir cezasına çarptırılır. Kesinlikle yasaktır. Yani ne farz namaz ne de nafile namaz abdestsiz kılınamaz. Aynı zamanda abdestsiz bir kişinin tavaf etmesi de caiz değildir. Ya ben etrafını tavaf etmesi de haramdır. Çünkü tavaf da bir nevi nedir? Namazdır. Ali Sattul selam diyor ki: at tavafu bil beyti salatun." Evi tavaf etmek namazdır. İlla en Allah ebah fihi kelam. Ancak Allah Teala onun orada kelamı mübah kılmıştır. Kabe'yi tavaf ederken kişi konuşabiliyor. Ama ibadet içerisindedir. Aynı namaz gibi ecir alıyor dolayısıyla onu abdestsiz Davas etmek kesinlikle nedir? Caiz değildir. Cenabiyim. Evet. Bir de cenabet olduğu zaman kişinin kişiye yasaklanmış olan şeyler vardı. Cenabet olan kişinin Kur'an-ı Kerim okunması da sahi görüşe göre de caiz değildir. Bu konuda da ihtilaf var. Fakat kuvvetli olan görüşe göre de cenabet olan bir kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerini Okuyamaz. Ancak zikir etmesinde bir veis yok. Çünkü aleyhissalatü Sallam her halükarda Allah'ı zikredermiş, anarmış. Zikirde bir sorun yok. Ancak Kur'an-ı Kerim okunmasında sorun vardır. Ee, caiz değildir. Ancak bu konuda İbn-i Teyme aleyhi diyor ki hayis olan bir kadın da Tabi aynı hükümler hayızlı olan bir kadın için de geçerlidir. Ancak Kur'an-ı Kerim'i unuturum diye böyle bir korku yaşayan bir kadının da Kur'an-ı Kerim okumasında bir beis yoktur demiş. Özellikle Kur'an ezberi yapan ya da Kur'an-ı Kerim'i okumazsam tekrar etmezsem ben işte ezberim gidecektir diyen kadınlar da demiş onlar Kur'an-ı Kerim'i hayızlı iken de okuyabilirler kadınlar için. Evet. Aynı zamanda e, Cenabet olan Ve hayırlı olan kadınlara da Caminin içerisinde oturmak Caiz kılınmamıştır Caminin içerisine girmek Caminin içinde oturmak Caiz kılınmamıştır ancak Caminin içerisinden Hani zarureten geçebilir İhtiyaç üzere ise yol oradan geçiyorsa Ya da bir ihtiyacı vardı Camiden kesin alması gerekiyor Böyle sadece geçmek için Kullanabilir camiyi. Ayette de geçiyor. İlla abir ise bilin diyor. Ancak yolda geçmesi yoldan geçmesi bundan müstesna. Bunda bir deysi yok ama onun haricinde Cenabet olan hayızlı olan bir kadının camide oturması haram kılınmıştır. Ancak şöyle bir durum istisna edilir. Eğer abdest almışsa kişi hani Cenabettir ancak abdest almıştır. Dursal abdesti değil normal abdest almıştır bazı alimlere göre oturmasında bir beis yok. Ve delil olarak da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bazı sahabelerin Cenabetken abdest aldıktan sonra camide oturduklarına dair rivayeti delil olarak getiriyorlar. Bazı sahabeler abdest almışlar ve camide oturmuşlar. Böyle kişiler için bazı alimler fetva vermişler. Abdest alırsa o zaman ne yapabilir? Camide oturabilir. Gusül abdesti almamış olsa dahi çünkü abdest ne, yap ne yapıyor? Onun o e, şeyini necasetini ve hatta kirliliğini yapmış hafifletmiş oluyor. Evet. Bu haceti giderme, yani tuvaleti giderme konusunda da bir takım ahkamlar vardır. Bir takım adaplar vardır. Tabii dinimiz temizlik üzerine kurulmuş olan bir dindir. Bu konuda epey tavsiyesi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in temizlikle ilgili olarak. Dolayısıyla Müslüman olan bir kişi ihtiyacını, tuvaletini gidermek istediği zaman bir takım adaba dikkat etmesi gerekiyor. Bunların başında tuvalete girdiği zaman besmeleyle girmesi ve dua okuması. Bismillahimrahmanimrahim. Duasını okur. Allah'ım ben sana e, işte dişi olsun, erkek olsun, o pis olan mahlukatın şerrinden sana sığınıyorum. Yani pis olan o cinler. Kafir olan, şeytanlaşmış olan o erkek olsun, dişi olsun, o cinlerin şerrinden sana sığınıyorum. Özellikle bu duayı okumasının da bir hikmeti e, cinlerin bir takım me mekanları vardır. Yani en çok var oldukları mekanlar o en çok bulundukları mekanlardan bir tanesi de tuvalet. Ve banyo gibi yerlerde bulunurlar. Dolayısıyla oralara giren bir mümin ne yapar? Duasını yapar. Besmele ile girdi mi Allah'ın izniyle onlar ona zarar veremezler. Ve bir hadiste de aleyhisselatü vesselam işte besmele çekmeden tuvalete giren bir kişinin de avretini cinler o oradaki mevcut olan cinlerin göreceğini de beyan ediyor, söylüyor. Ama besmele çektiği zaman da Engellenmiş oluyorlar ve Allah'ın izniyle ona bir şer, şerde yani dokunamıyorlar, zarar veremiyorlar. İhtiyacını giderdikten sonra tabi girerken de sol ayağını ileri atarak yani sol ayağıyla girer, çıktıktan sonra da sağ ayağıyla çıkar ve üç kere gufranek'e duasını okur gufranek'e, gufranek'e, gufranek'e. Yani Allah'ın beni bağışla beni bağışla beni bağışla ve ardından elhamdülillâhillezî ethhebe annil eze ve afâni benden eza'yı gideren ve bana afiyet verene veren Allah'a hamdü seneler olsun diye duada bulunur tabi ayakta yani ihtiyaç gidermek yani darını gidermekte bir de is yok fakat necasetin sıçrama konusunda kişinin tam temizlenmemesi meselesi olduğundan dolayı alimler genelde mekruh demişlerdir. Ayakta yani idrarını gidermesi konusunda ve bu sağlık açısından da zararlı olduğu tespit edilmiştir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabir azabı çeken özellikle iki sınıf olduğunu bunlardan bir tanesinin nemime yapan yani koğuculuk laf götürüp getiren Müslümanlar arasında laf götürüp getiren ve onlardan bir tanesi de idrarına dikkat etmeyen kişinin olduğunu beyan ediyor tabi tuvalette temizlenme vardır su bulamazsa taşla ve ta taş cinsi gibi gerekirse kağıtla olabilir günümüzde selpak ve buna benzer şeyler kullanılıyor bununla temizlenmekte bir beis yok Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde genelde taşlarla temizlenirlermiş. Su bulunmadığı vakitlerde. Ee, ya da su bulunsa dahi taşla temizlenmek de caizdir. Ancak en güzeli hem taş akabinde de su kullanmak en güzelidir. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْتَوَبِّينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَاهِّينَ ayeti de Kuba ehli için yani Kuba mescidi etrafında oturan o müminler hakkında indiği Allah-u Teala çokça tövbe edenleri ve çokça temizlenleri sever. Ayetinin onlar hakkında indiği ve bunun sebebi de tuvalete gittikleri zaman hem taş hem de su kullandıkları rivayetleri geliyor. En güzeli bu ikisini kullanmak yani Selpak ve su günümüzün tabiriyle kullanmak en güzelidir. Tabi yasaklanan şeyler de vardır temizlik. Yani kişi sahrada tuvaletini giderdiği zaman Mesela kemikle temizlenmesi ya da hayvan dışkısıyla temizlenmesi caiz değildir. Aleyhisselatü ne yapmış? Yasaklamıştır. Bir de dikkat edilmesi gereken ahkamdan, bazı ahkamlardan, bazı ahkamlar da şunlardır. Kıbleye yönelmesi yani açık alanlarda tuvaletini giderirken açık bir alandaysa, binanın içerisinde değilse Açık alandaysa kıbleye yönelmesi Ya da arkasını dönmesi Ya da güneşe dönmesi Ya da arkasını vermesi Ya da aya dönmesi Ya da arkasını vermesi caiz değildir Bu noktalara dikkat etmesi lazım Özellikle kıble Güneş ya da ay Bunlara doğru önünü Ya da arkasını döndürmesi Caiz kalınmamıştır İslam'da. Bu yöne de ne yapar Dikkat eder ancak bu binaların içerisinde ise bu konuda bir beis yoktur demiş genel olarak alimler. Kapalı alanlarda yani. Bu açık alanlar için olmuş? Yasaklanmıştır. Evet. Bir de fıtrattan olan şeyler vardır. Aleyhisselatü tavsiye etmiş olduğu şeyler vardır fıtrattan olan. Bir tanesi misvak kullanmak Önemli bir sünnet Resulullah sallallahu ve sellem Ümmetime eğer zor olmamış Olsaydı her namaz Vakti misvağa emrederdim diyor Bu kadar önemli yani özellikle Diş temizliği ee, Ve bugün Tabi misvakların da ne kadar faydalı Olduğu da tıbbende Tespit edilmiş görülmüştür Çok büyük faydasının Olduğu ve temizlik açısından da çok mükemmel bir temizleyici bir madde olduğu bir vasıta olduğu da tespit edilmiştir aynı zamanda diş fırçasıyla işte diş macunu ile ve misvak ile beraber de temizlik tabi en güzelidir daha kapsamlı daha geniş olur bu konuda tabi önemli olan sünnetlerden birisidir misvak. ve düşünün ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani zor olmayacağını bilmiş olsaydım emrederdim. Yani vacip olurdu bizim için. Bu kadar önemli misvak kullanmada nedir? Bir ibadettir inşallah. Ee, bununla beraber işte koltuk altı, etek altı tıraşlarının yapılması bu da önemli ee, olan sünnetlerdendir ve bu konuda 40 günü de aşmaması gerekiyor. En fazla 40 gün. Tabi en güzeli de haftada işte bir kere mesela Özellikle de perşembe, akşamları ve Cuma sabahları e, yapması nedir? Daha güzeldir. Yine bunlardan bir tanesi, önemli olan sünnetlerden bir tanesi, işte sünnet olma. E, küçük çocukların sünnet edilmesi konusu. Bıyıkların kısaltılması e, konusu da var. Bu da fıtrattan sayılmıştır. Aleyhisselam onu fıtrattan saymış tabi bu konuda ihtilaf vardır. Kökünden mi kazıma, buyukları yoksa kısaltma mı diye? Bazı alimler kökünden tamamiyle kazımayı daha müstahap görmüşler, daha güzel görmüşler. Bazıları daha hayır kısaltma. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emrettiği kısaltmadır demişler. aleyhissalatü sıtırsenam buyuklarınızı kısaltın, sakallarınızı da bırakın. Emre diyor buradaki demiş. Yani e, sünnet olan dudaklar görünene kadar kısaltılmasıdır ve İmam Malik tamamıyla kökünden kazıyan kişiyi de tazir cezası cezasına çarpılması gerekiyor diye de bu noktada böyle şiddetli davranmıştır yine fıtrattandır tırnakların kesilmesi temiz tutulması konusunda özellikle de e, cuma geceleri ve hatta cuma sabahları sünnettir yani o günlere yani kişi müminin hani temizliklerini o günlere de getirmesi nedir? Daha da güzeldir. <gülüyor> evet. Abdestle ilgili olarak abdestin ahkamı vardır. Namaz için gerekli olan abdeste dört tane farz vardır. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de beyan etmişlerdir. Ya eyyuhu lezine amenu ize kumtum ila salati. Tagsilü vücuhakum ve idiyakum İlel merafiqi ve msahu Bir uusikum ve erculekum İlel ke'beyn Ey iman edenler namaza kalktığınız zaman Yüzlerinizi yıkayın Kollarınızı dirseklere kadar Yıkayın başınızı Meshez'in ayaklarınızı da Yani yıkayın anlamında ee, allah Teala Emrediyor bu konuda e, Demek ki anlaşılıyor ki Abdestte bu dört şey nedir Farzı kolların yıkanması, yüzün yıkanması, başın mesedilmesi, mesedilmesi ve ayakların yıkanması. Geri kalan onun geri kalan sıfatlar da nedir? Onun sünnetidir. Nedir sünnetleri? İşte başta besmele çekmek, elleri ovalamak, özellikle parmak aralarını. Ondan sonra ağza üç kere su vermek, burna üç kere su verip burnu temizlemek yüzü bir kere yıkamak fazla, iki kere, üç kere yıkamak nedir? Sünnettir. Tabi yüzün sınırı da şu çeneden, şu saç e, bitimine kadar e, bu uzunluk olarak, genişlik olarak da şu e, kulak memesinden öbür kulak memesine kadar yüz alanı oluyor. Burayı yıkayan bir kişi ne yapıyor? E, farzı yerine getirmiş oluyor. Aynı zamanda sakalı sık olan kişilerin de sakallarını ovalaması gerekiyor ki su ne yapsın, deriye isabet etsin, altına girsin. Ondan sonra kollar üç kere yıkanır dirseklerle beraber. Bir kere yıkamak farz, iki ve üç kere yıkamak sünnet. Başı meshetme konusunda da ihtilaf var. İmam Ahmed'e göre bütün başı meshetmek vaciptir. Bütün başı meshetmek. Ebu Hanife'ye göre başın dört parçadan bir parçasını mesh vaciptir, geri kalanı sünnettir İmam Şafii'de üç saç kadar, üç kıl kadar bir saçı da mesh farz yerine gelmiş oluyor, hepsini silmesi de nedir? Sünnettir ve sıfatı da Resulullah Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem elmene su aldıktan sonra baştan, başın ön tarafından başlar, arkaya doğru gider, sonra bir daha geri dönermiş bir kere böyle aşağı indirip ve bir kere geri döndü mü böylece başını mesletmiş oluyor. Ve kulaklar da baştan sayılmıştır. Say, sayılmış olduğundan dolayı kulakları da mesletmek ne oluyor? Vacip oluyor. Boyun konu meselesine gelince boyun meselesinde genel anlamda alimler ad demişlerdir. Yani sünnette yok bu konuda zayıf hadisler var. Ee, <gülüyor> ve sahatleri yani son derece zayıf olan hadisler var. Boyunun mesletilme konusunda ve Alem yani sahih gelen Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve abdestini anlatan o sahih gelen hadislerde boyunu mesletme meselesi yoktur. Ayaklar ondan sonra yıkanır, topuklarla beraber. Tabi bu ayette Şiiler Femsehu birusikum ve elculikum diye okumuşlar. Başlarınızı ve ayaklarınızı mesleten anlamına geliyor. Yani aynı hareketi verdikleri zaman ve demişlerdir ki başlarla beraber nedir? Ayaklar da mesledilir. Caferi mezhebinde böyle bir görüş vardır. Ayağı meshetme, yıkama değil de meshetme yetenlidir diye. Fakat Ehl-i Sünnet e, görüşünde ne? Ayakların yıkanması farzdır Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarını güzel yıkamayan Kuru kalmış olan ayakları gördüğü zaman Veylun lil aqabi diyor aleyhissalatü O topuklara Veyl olsun diyor cehennemde. Yani e, nasıl da yanacaklar. Veyl olsun. Diye özellikle de iki sahabe diyor. Biz acele ettik diyor. Abdest alırken acele ettiğimizden dolayı Topuklarımızı da tam yıkamamıştık diyor. <gülüyor> Ve onların kuruluğunu görünce de Aleyhissalatü Bu sözü söylüyor. Veyl olsun o yani o topuklara ki cehennemde neler çekecekler Bahiyetinde ve gidip diyor biz topuklarımızı yıkadık diyor Ve ehl-i sünnet o ayeti okurken Semsehü birûsikum ve ercülekum diye okurlar Orada iki tane kıraat var ee, Ve o iki kıraat tutan hali olanı okurlar Bizim Kur'an-ı Kerim'de geçen Fethali ile yani ve argulakun ve dede ve yani yıkanan şeylere atfetmek için. Hani yüz ve kollar yıkanıyor ya. Bir de ayaklarınızı yıkayın anlamında. Ama kesreliği okuyacak olursak başınızı ve aklınızı meshetin. Meshedin anlamına geliyor. Evet. Ee, aynı zamanda abdest bittikten sonra da şehadet getirip eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike la ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahumme ec'alni min et-tewabin ve ec'alni min el-mutetahhirin. Ey Allah'ım beni temizlenlerden ve beni çok saklıba edenlerden eyle diye dua etmek de nedir? Sünnettir. Aynı zamanda sünnetlerden bir tanesi de abdeste başlarken misvak kullanma. Dişleri misvak ile temizlemek de temizlemek de Abdestin sünnetlerindendir. Yine abdestin sünnetlerindendir. Sağ ile başlamak. Yani mesela kulları yıkarken sağ ile başlamak. Önce sağ sonra sol. Ayakları da böyle. Önce sağ sonra sol. Ee, sağ ile yıkamak nedir? Sünnetlerinden sayılmıştır. Bunu tertip üzere. Hani ayetlerde de geçtiği gibi önce ee, eller sonra yüz, sonra kol sonra başın, başın mesledilmesi sonra ayakların yıkanması konusunda da ihtilaf var. Bazı alimler bunu vacir derken bazıları rükün derken bazıları da sünnet demişlerdir. Yani sonundan başlayıp başa doğru da gitse de caizdir ama demişler bu sünnettir. Bazıları da bunu rükün görmüştür. İmam Şafi farzlarından görmüş ve yapılmadığı zaman da onun adresi sayılmaz demiş. İmam Şafi'ye göre altı tane farzı var. Ebu Hanife'ye göre dört tane farz var abdestin. İmam Şafi'deki iki tane ek farz nedir? Bir niyet, iki sırayla yapılması. Bunları farz görmüş İmam Şafi. Ebu Hanife rahmetullahi bunları farz görmemiş. Dolayısıyla abdestten niyeti olmasa da yıkadığı zaman bu azalarını Ebu Hanife'ye göre abdestli oluyor. Bu fetvaya göre denize düşen, havuza düşen, bir mümin çıktığı zaman abdesti sayılıyor Ebu Hanife'ye göre. İmam Şafii'de abdesti sayılmıyor, niyet etmediğinden dolayı. Bir de sıra meselesi. İmam Şafii sırayı vacip görürken sırayla yapmak. Yani önce ayakları yıkasa sonra yüzünü kullanı yıkasa onun abdesti olmaz diyor İmam Şafii. Ebu Hanife olur diyor. Önemli olan bunların yıkanmasıdır. Sıra nedir? Sünnettir demiştir. <gülüyor> evet, de, şey az yüze da dahil olması lazım. he bu yani yüze dahil olma konusunda da ihtilaf var bazı alimler bunları yüze dahil görmüşler yüz yıkandığı zaman mecburen yani ağza ve buna da suyun verilmesi gerekiyor bazı alimler demişler ki Hayır bunlar sünnetlerdendir o gusulde ancak yüze dahil edilmiştir. Gusül alırken ağza ve vermek su nedir? Su vermek şarttır. Ama abdestler nedir? Sünnettir diye sayılmıştır. Vallahi Allahü kuvvetli görüşte ağza ve vermek sünnetlerinden sayılmıştır. Vaciplerinden değil ama gusül abdestler alırken vaciplerinden sayılması. Ağza ve burnuna <gülüyor> su verilmesi. Çünkü bütün vücudun yıkanması gerekiyor abdestte. Ee, Tabi dikkat edilmesi gereken abdest alırken de topukları yıkamak yani dahil etmek. Aynı zamanda dirsekleri de dahil etmek gerekiyor yoksa abdest eksik olmuş olacak ee, ve e, o zaman namazı sahi olmayacaktır. Bu noktaya da dikkat edilmesi gerekiyor. Bu noktada fazladan yıkama konusunda da Ebu Hureyne'nin rivayeti var. Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tavsiyesi var diyor. Sizden gücü yeten diyor. Hani diyor kıyamet gününde Aleyhisselam beyan ediyor. Ben sizi abdest azalarınızdan tanıyacağım diyor Aleyhisselam. O gün nurlu bir şekilde geleceksiniz diyor. Abdest azaları yıkanan o yerler kıyamet gününde nur vallahi bir nur şeklinde olacaktır. Bu sebeple sizden gücü yeten bunu uzatsın diyor. Burada diyorlar bu söz Ebû Hureyre'ye aittir. Yani hadisin bu son kısmı sizden gücü yetenler bunu uzatsınlar. Yani hani yıkama konusunda Ebû Hureyre'ye aittir ve bu hadisten zannedilmiştir. Ebû de karıştırmıştır. Bu hadis hadisin nasıl değildir. Hadisin metninde böyle bir şey geçmiyor. Hani gücü yetenler böyle bir şey yapsınlar. Ve diyorlar Ebû Hureyre radıyallahu anhunü dirişüdü alimler böyle bir açıklama getiriyorlar. Kendisi bu noktayı karıştırmıştı. Kendisi abdest alırken uzatırmış yani ağızları yıkarken. Özellikle kolları yıkarken ta omuzlara kadar yıkarmış. Ayaklarını da yıkarken ta birsek şeylere, dizlere kadar yıkarmış diye. Böyle bir e, açıklama da getiriyorlar. ya kıyamet gününde de aleyhissalatü vesselam ettiği gibi abdest alan kişiler o arızaları nurlu olacak ve aleyhissalatü selam o nurlu olan arızalarından onları tanıyacaktır havuzun başına gelirken. Ve yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde de abdest alan her bir müminin abdest arızasını yıkamayla beraber ondan, ondan günahların da akacağını, suyun son damlası damlayana kadar onun günahları da böyle damlayıp yok olacağını beyan ediyor yüzünü yıkarken yüzüyle işlemiş olduğu yani gözüyle harama bakmışsa vesaire o günahları e, siliniyor inşallah Allah'ın izniyle. Kolları ellerini, kollarını yıkarken elleriyle işlemiş olduğu haramlar kulaklarını mesle derken, kulağıyla duymuş olduğu haramlar ayaklarını yıkarken işte ayaklarıyla harama gittiği o günahları ne oluyor? Yok oluyor. Bu kadar fazileti var yine bir hadisinde aleyhisselatü vesselam diyor ki sizden biriniz işte evinin yanında diyor bir nehir olsa ve o nehirde günde beş kere gusül alsa onda hiç kir kalır mı diyor pislik kalır mı hayır ya Resulullah tertemiz olur günde beş kere yıkanan bir insanı düşünün yani kirlilik olur mu vücudunda kesinlikle olmaz pırıl pırıl işte beş kere abdest alan bir mümin de diyor böyle günahlarından Eser kalmaz diyor Bu kadar fazileti Olan bir ibadettir yani abdest İbadeti Mes konusuna gelince Bizim dinimizde Allah'ın tabi bir isramıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda Ruhsat vermiştir Mest yani ayaklara giyilen Özellikle kalın çoraplar Ya da deri olan Deriden yapılmış olan Topukları örten ayakları örten mes bildiğimiz meslere ee, Su ile Mest etmenin O zaman abdestli bir şekilde Giyilip niyet edildiği zaman da ee, Onun üzerine mes etmeyi ne yapmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle bir ruhsat vermiştir Mukim olan Bir kişiye de bir gün bir gece yani 24 saat e, süre verilmiştir. Seferi olan kişiye de üç gün mühlet verilmiştir. E, ve başlangıç vakti de abdest bozulduktan sonra başlıyor. Yani kişi niyet edip, mesti ayana giymişse onun süresi ne zaman başlıyor? Ne zaman ki abdesti bozuldu, ondan sonra bir yani bir gün e, geçtikten sonra müddeti bitiyor. 24 saat gibi bir müddet e, Seferi olan kişi için 3 e, gün e, ruhsat verilmiştir Tabi mes mesle aranan şartlar vardır e, Ayakları örtmesi gerekiyor Topukları da geçmesi gerekiyor Topuklar da içerisinde Olma şartı vardır e, Aynı zamanda kalın olması Su geçirmeyen tarzda olması, onun üzerinde yol yürünebilecek e, seviyede, düzeyde olması gerekiyor, demişlerdir. Ya da bunlar gibi Hanın çoraplar, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yapılan yünden ve topuklu olan e, çoraplar da işte aynı mes gibi böyle hükmü alıyor. Öbür türlü bu ince çoraplar, günümüzde kullanılan ince çoraplar konusunda da ihtilaf vardır. Bazı alimler bunları o kalın çoraplara şey yapmışlar, kıyas etmişler. Mutlak olarak çorap caizdir demişler. bunu ruh, e, ruhsatını, fetrasını veren alimler var. ince çoraplara da. Yani ayağın görünmeyecek tabii o derecede de ince olmaması lazım. Yani günümüzde genel olarak erkeklerin giydiği, kadınların giydiği değil de erkeklerin giydiği o çoraplara meshetmeyi caiz gören alimler vardır. Ee, büyük bir kısmı da caiz görmemişler. Yani ulemanın ek serisi caiz görmemişler çünkü ince çoraplardır bunlar demişlerdir Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoraplar kalın çoraplardı ve topuklu olan yünden yapılmış olan suyla messettiği zaman da ayağına geçmeyen e, türdeydi diyorlar ve benim de meylettiğim vallahu anem yani bu ince çoraplara mesletme değil de kalın çoraplar olursa o sıfat üzere yapılmış olan sık yünden topuklu olan ya da Böyle kalın olan O çoraplara yani meslin caiz olduğu Öbür konuda ince olan çoraplara Meslin caiz olmadığı konusunda Benim ettiğim O'dur yani Şey konusunda Müddeti bittiği zaman Meslin Müddeti bittiği zaman Ya da ayağından Çıkardığı zaman Gerekli olan şey nedir konusunda da İhtilaf var bazı zalimler abdest alması Gerekiyor bir daha abdest alır ondan sonra o niyetle bir daha giyinir diyenler var bazıları da hayır sadece ayaklarını yıkama da yeterlidir müddeti bittiği zaman e, ne yapar? ayaklarını çıkarır, ayaklarını yıkar bir daha giyinir ve ne yapar? o müddet devam eder demişlerdir e, bu yırtı, yırtık olması konusunda delik olması konusunda da bir takım ruhsatlar vardır. Özellikle de üç parmağı geçmeyecek yani bu ayaktan üç parmak kadar onu geçmeyecek seviyede olursa o yarık, o delik ee, bu nedir caizdir bir beis yoktur. Ufak tefek yani delik olması kesik olmasında bir beis yoktur. Fakat bu büyük olursa özellikle de üç küçük parmağı aşarsa bu caiz değildir demişlerdir. Aynı zamanda mesle, bu mes, mes konusuna kıyas ile kişi yaralandığı zaman ve bez sarmışsa yarasına o bezin üstüne de meshetmesi de caizdir. <gülüyor> su ile meshetmesi eğer su zarar veriyorsa ağzasına yani kolu kurulmuşsa ya da yaralanmışsa kolu, yüzü, ayağı özellikle abdest aldığı organlar suyun ya da derisinde herhangi bir sorun varsa ve su değmesi de zarar veriyorsa bu konuda e, o bezin etra e, sarılmış olan o bezin üzerine mesh etmesi ıslak bir el ile etmesi nedir? o e, onun yıkanması gibidir ta ki iyileşene kadar yani su ona yani zarar e, vermeyecek seviyede ol olana kadar onun üzerine böyle mesh etmek de caizdir Tabii bu konuda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde şöyle bir olaya gereğine diyor. Sahabe-i kiram seferde giderken birisinin başına taş düşüyor ve yaralanıyor. Yaralanınca kafasını sarıyor ve Allah'ın takdiri o gece cenabet oluyor sabahleyin. Sahabeye soruyor ben cenabet oldum diyor bazı etrafındaki kişilere ben ne yapacağım diyor hani gusul abdesti mi almam lazım yoksa onun yerine teyemmüm mü bir şey mi ne yapabilirim orada sormuş olduğu kişiler ilim ehline danışmadan hemen ona fetva veriyorlar ve diyorlar ki hayır kesinlikle gusul abdestinde yıkaman gerekiyor bütün vücuduna su değmesi gerekiyor bu konuda yıkaman lazım ya yani bunun bir çıkar yolu yok mu yok diyorlar ve kendisi de gusül abdesti alıyor Başını yıkıyor Tabi yaralı olduğu için Kafasına su giriyor Ve o gün fenalaşıyor Ve o sahade vefat ediyor Yolda seferdeyken Tabi vefatın akabinde Medine'ye geliyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bu durumu anlatıyorlar Falan kişi böyle yaralanmıştı Fetvasını sordu ve etrafındakiler Diler ki senin fetvan yok Gusül abdesti alman gerekiyor Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok hızlı bu olaya. Ve düşünün o değerli olan, Allah'ın övmüş olduğu, razı olmuş olduğu o sahada hakkında aleyhissalatü selam, kateluhu diyor. Onu öldürdüler, Allah da onları katlesin diyor. Niye bilgili birisine sormadılar diyor. Bilgili birisine sormuş olsalardı ya, diyor. Orada yaptıkları hata ne? Ali'm olan, bilgili olan birisine sormadan hemen sıtara vermeleri ve Aleyhisselam diyor, bilgili birisine niye sormadılar diyor. Halbuki diyor, o başına bir bez bağlayacaktı diyor. Ondan sonra o kırılan bölgeden aşağıya doğru vücudunu yıkayacaktı diyor ve ıslak eliyle de o yaranın üzerine yani bezin üzerine de elini geçirecekti tamam da diyor. Ama bu konuda ilim ehline danışmadan böyle fetva vermeleri sebebiyle o sahabenin ölümüne sebep oldular ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu bedduasına da sebep oldular. Bu da neyi gösteriyor? Dinimizdeki kolaylığı allah Teala'nın Müslümanlara vermiş olduğu kolaylığı gösteriyor. Aynı zamanda ilimsiz fetva vermenin de ne kadar tehlikeli ve kötü bir şey olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu noktada da böyle bir ruhsat vardır dinimizde Allah'ın büyük bir fazileti olarak e, bu bezlere de mesledilebiliyor evet gusül abdesti ile ilgili olarak da kişi özellikle e, hanımıyla ilişkiye girdiği zaman ya da cenabet olduğu zaman ya da e, ilişkiye girmiş olsa dahi hanımıyla velev ki meni çıkmamış olsa da ona güsül abdesti ne oluyor vacip oluyor eğer ilişkiye girmişse velev ki meni çıkmamış olsa dahi bu halde normal ilişki halinde bir de meni çıktığı zaman Cenabet olduğu zaman bu hallerde gusul abdesti almak ne oluyor farz oluyor ancak arıza sebebiyle, hastalık sebebiyle, şehvetsiz bir şekilde kişiden meni çıkacak olursa, onun güsur abdesti alması vacip değildir. Böyle bir farziyet yoktur, o da hastalıktan dolayı. Ya da mezi çıkması, şehvetten dolayı, meni değil de, şehvetten dolayı bir de mezi de çıkar. Kişide, mezi ile meninin arasındaki fark nedir? Meni şehvetle çıkar ve fışkırarak çıkar, bol miktarda çıkar. Mezi ise fışkırmadan çok az bir şekilde meninin bozulmuş halidir diyorlar. Böyle çıkması konusunda gusul abdesti vacip değildir. Ve hastalık olduğu zaman da diyorlar meni çıktığı zaman gusul abdesti e, şey yoktur, ucubiyeti yoktur. Dusul abdestindeki farz olanlar Ağzına, burnuna su vermesi, bütün bedenini kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkamasıdır. Tabi niyet de farzlarındadır. Bunun sünnetleri vardır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gusül abdestini bir hanıma anlatıyor ve diyor ki önce Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem avretini yıkadı diyor. Eğildi diyor. Önünü ve arkasını avretini yıkadı diyor. Sonra elini Taşa vurdu veya yani toprağa vurdu Elini sürttü diyor Sonradan elini yıkadı diyor Sonra abdest aldı diyor Normal bildiğiniz abdest aldı diyor Ancak ayaklarını yıkamadı Daha sonra başına 3 kere su döktü diyor Başını ve vücudunu yıkadı diyor Sonra sağ tarafına 3 kere su döktü diyor Sağ tarafını yıkadı Sonra sol tarafına 3 kere su döktü Sol tarafını yıkadı diyor en son ayaklarını yıkadı diyor ve böylece çıktı diyor farz ve sünnetleriyle beraber en güzel şekliyle abdest nedir gusül abdesti budur özellikle necaset varsa necasetin gidelim şartı ee, önce abdest almak daha sonra gusül abdesti almak en güzeli sünnette e, sünnetteki olan durumu da budur elin yalnız dikkat etmesi gerektiği noktalardan bir tanesi de elini avretine dokundurmaması gerekiyor çünkü bu noktada ihtilaf var, abdestinin bozulup bozulmaması konusunda ve vallahu anem kuvvetli görüşe göre de avucunun ikiyle ön ya da arka avretine dokundurduğu zaman, tuttuğu zaman ne oluyor? Abdesti bozulmuş oluyor. Bu sebeple öncelikle avretini ne yapacak? Güsur abdestinden ve abdestten önce yıkayacak. Ondan sonra abdestini, güsur abdestini alırken de dikkat edecek avucunun içiyle de ön ve de arka avretini ne yapmayacak dokundurmayacak ki abdesti bozulmasın. Evet burada inşallah duralım. gelecek dersimizde eee teyemmümü işleyeceğiz. Vaahirü davana'n amel hamdülillahi rabbil alamin.